Beni Kureyza Yahudileri resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine-i Münevvere'ye dönünce Hazreti Ayşe validemizin evine geldi. Silahlarını ve zırhını çıkardı. Mübarek vücudu tozlanmıştı. Yıkandı. O anda Hazreti Duhye suretinde üzerinde zırhı ve silahları olduğu halde bir süvari geldi. Bu Cebrail aleyhisselam'dı. Peygamber Efendimiz yanına vardığında "Ey Allahü Teala'nın Resulü, Cenab-ı Hak Kureyza oğullarının üzerine hemen yürümeni sana emrediyor." diyerek emri tebliğ etti. Kainatın sultanı Hazreti Bilal'i çağırtarak Eshâb-ı duyurmak üzere, şu emrini verdi. Ey eshâbım! Kalkınız! Atlarınıza, develerinize bininiz. İtaat edenler, ikindi namazını Kureyza oğullarının yurdunda kılsınlar. habib ve Ekrem Efendimiz, hemen zırhını giyip, kılıcını kuşandı. Miferini mübarek başlarına geçirip, kalkanını sırtına, mızrağını eline aldı. Sonra atına bindi. Eshabının arasına varıp, hazret Ali'ye İslam sancağını vererek, öncü kuvvet olarak, Kureyza Yahudilerinin kalesine gönderdiler. Her zaman olduğu gibi, Abdullah İbni Ümmü Mektum'u Medine'de vekil bıraktılar. Şanlı hesap sevgili peygamberimizi ortalarına alarak, Medine'den Allahü Ekber allah Ekber, tekbirleri arasında ayrıldılar. Yolda, Gan moğullarıyla karşılaştılar. Silahlarını kuşanmış olarak, Resulullah Efendimiz'i bekliyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara, size kimse rastladı mı buyurdu. Onlar da, ya Resûlallah, bize dıhye-i rastladı. Eyerli beyaz bir katır üzerine binmişti o katırın üzerinde, Atlas'tan bir kadife vardı, dediler. Sevgili Peygamberimiz, onlara, Bu Cebrail'dir. Beni Kurayza'ya gönderildi. Onların kalelerini sarsın ve kalplerine korku atsın diye, buyurdular. Kurayza Yahudilerinin kalesine varıncaya kadar, İslam ordusunun sayısı, üç bini bulmuştu. hazret Ali, İslam sancağını, Kureyza Yahudilerinin kalesi önüne dikti. Bunu gören Yahudiler Peygamber Efendimiz aleyhinde sözler sarf ettiler. Hazreti Ali gidip durumu efendimize anlattı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3000 asker ile orayı teşrif ettikten sonra merhametlerinden onları İslam'a davet ettiler. Yahudiler bu güzel teklifi kabul etmediler. Sevgili peygamberimizin öyleyse Allahu Teala ve Resulü'nün emrine boyun eğerek kaleden inip teslim olunuz. Emri şerifini de reddettiler. Bunun üzerine alemlerin efendisi, okçuların üstadı, saadet bin Ebi Vakkas Hazretlerine ey Sa'at ilerle ve onları oka tut buyurdu. Hazreti Sa'at ve diğer okçular sadaklarındaki okları tekbir sadaları arasında Yahudi kalesine atmaya başladılar. Onlar da ok ve taş atışlarıyla cevap vererek çarpışmayı başlattılar. Müslümanların zayıf durumlarında arkadan vuran ve hasetlerinden Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmeyen bu Yahudi güruhunun kale kapısını açıp da meydana çıkacak cesaretleri yoktu. Harp, muhasara halinde devam ediyordu. İslam askeri arasında bulunan münafıklar da, kaleye gizlice haber göndererek, sakın teslim olmayınız. Medine'den gitmenizi isterlerse bile kabul etmeyiniz. Eğer çarpışmaya devam edecek olursanız, biz size bütün gücümüzle yardım eder, hiçbir şeyimizi sizden esirgemeyiz. Şayet sizi Medine'den çıkarırlarsa, biz de sizinle beraber çıkıp gideriz. Bu haberle, münafıkların yardımını bekleyen Yahudiler, müdafaya yeni bir azim ve ümitle devam ettiler. Muhasara uzadı. Bir aya yaklaştığı halde, münafıklardan yardım gelmedi. Kalplerine korku düşüp, antlaşma istediklerini bildirdiler. Antlaşmayı yapmak üzere, Nabash bin Kays ismindeki Yahudi, Resulullah Efendimizin huzuruna gelip, Ya Muhammed, Nadir oğullarına gösterdiğiniz merhameti bize de gösteriniz. Malımız ve silahlarımız senin olsun. Yeter ki kanımızı dökmeyiniz. Çocuklarımız ve kadınlarımızla beraber yurdumuzdan çıkmamıza müsaade ediniz. Silah haricinde her aile için bir deve yükü götürmemize de izin veriniz dedi. Alemlerin efendisi, hayır, bu teklifi kabul edemem, buyurdular. Bu defada, malı götürmekten vazgeçtik. Kanımızı dökmeyin. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı götürmeye izin verin, dedi. Sevgili peygamberimiz, hayır, kayıtsız ve şartsız hükmüme boyun eğmekten, itaat edip teslim olmaktan başka çareniz yoktur, buyurdu baş Yahudisi, perişan bir halde kaleye dönüp, konuşmaları nakletti. Kureyza oğulları, bu defa büyük bir yes ve üzüntüye gargoldular. Liderlerinden, Ka'b bin Esed, insafa gelip, kavmine şu itirafta ve teklifte bulundu. Ey kavmim! Gördüğünüz gibi, başımıza büyük bir felaket gelip çatmış bulunuyor. Bu durumda size, Üç nasihatim olacak. Bunlardan istediğinizi seçip ona göre hareket edebilirsiniz. Birincisi şu zat'a tabi olup Peygamberliğini kabul edelim. Vallahi onun Allah tarafından gönderilen ve kitaplarımızda vasıflarını gördüğümüz Peygamber olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer ona iman edecek olursak kanlarımız, çocuklarımız, kadınlarımız ve mallarımız kurtulmuş olur. Bizim ona tabi olmamamızın tek sebebi, Araplara karşı duyduğumuz kıskançlık ve onun İsrailoğullarından olmayışıdır. Halbuki bu Allah'ın bileceği bir iştir. Geliniz ona tabi olalım. Yahudiler hep birden karşı çıktılar ve hayır, biz bunu kabul etmeyiz ve bizden başkasına tabi olmayız dediler. Bu sefer Ka'b, İkinci teklifini yaptı. Hepimiz, çocuklarımızı ve hanımlarımızı öldürüp, arkamızda düşüneceğimiz bir kimse kalmayınca, Müslümanların üzerine yürüyelim, ölünceye kadar çarpışalım. Yahudiler bunu da reddettiler. Kap üçüncü teklifinde, bu gece, cumartesi gecesidir. Müslümanlar bizim bu gecede çarpışmayacağımızı bildikleri için emin ve gafil olabilirler. ''Kılıçlarımızı sıyırıp, kapıdan hep birlikte çıkalım. Böyle bir baskınla belki galip gelebiliriz.'' dedi. Yahudiler, ''Biz cumartesi günü çalışma yasağını kaldıramayız.'' diyerek bu teklifi de reddettiler. Sadece içlerinden Esid ve salebe kardeşler, bir de amcaoğullarının oğlu Esed, ilk teklifi kabul edip, Müslüman olmakla şereflendiler.'' Kaleden çıkıp, Eshâb-ı arasına girdiler. Yahudiler, kendi aralarında, Uzun süre münakaşa ettiler. Neticede, teslim bayrağını çekerek, Peygamber efendimizden, Haklarında hüküm vermek üzere, Bir kimseyi hakem tayin etmesini istediler. Rasulullah efendimiz de, Eshâbımdan istediğiniz kimseyi hakem seçiniz, Buyurdu. Onlar da, biz, Saat bin Muaz'ın vereceği hükme razı oluruz dediler. Peygamber Efendimiz kabul buyurup Saat bin Muaz Hazretlerinin getirilmesini emrettiler. Saat bin Muaz hendek gazasında ağır yaralanmıştı. Resulullah Efendimiz onu Mescid-i Nebi'de bir çadır içinde tedavi ettiriyordu. Hakem seçilince Sedye ile Hazreti Sa'dı Kureyza Kalesi'ne götürdüler. Yolda Hazreti Saad kendi kendine Vallahi Allahü Teala'nın yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına kulak asmayacağım diyordu. Resulullah Efendimizin huzurunda sedyeden indirdiler. Peygamber Efendimiz Ey Saad, şunlar senin hükmüne göre teslim olmayı kabul ettiler. Haydi onlar hakkındaki hükmünü bana bildir, buyurdu. Saat bin Muaz ise canım sana feda olsun ya Resulullah muhakkak ki hüküm vermeye Allahü Teala ve Resulü daha layıktır dedi Resulullah efendimiz de bunlar hakkında hüküm vermeyi Allahü Teala sana emretmiştir buyurdu Hazreti Saat Yahudilerden hükmüne razı olacaklarına dair kesin söz aldı her iki taraf da verilecek hükmü merakla beklemeye başladılar. Bunun üzerine Hazreti Sa'at üstünlüğünü gösteren, ilikleri donduran, şanına layık olan şu muazzam hükmü açıkladı. Benim hükmüm odur ki akil ve bali olan bütün erkeklerin boynu vurulsun. Kadınları, çocukları esir alınsın. Malları da Müslümanlar arasında taksim edilsin. Bu kesin hüküm karşısında Yahudiler donup kaldılar. Çünkü kendi kitaplarında böyle azgınlık yapanlara verilecek ceza aynen böyleydi ki şehrin birine harbetmek için vardığında onları sulha davet et. Bunu kabul edip kapılarını açarlarsa içindekilerin hepsi. Sana haraç versinler ve hizmet etsinler. Şayet harbetmeye karar verirlerse, onları muhasara et. Allahü Teala'nın ihsanı ile onlara galip geldiğin zaman, erkeklerinin hepsini kılıçtan geçir, kadınlarını, çocuklarını ve mallarını ganimet olarak al. Diye yazıyordu. Saat bin Muaz Hazretlerinin verdiği hükmün. İlahi hükm'e uygun gelmesinden dolayı alemlerin efendisi sevgili Peygamberimiz onu tebrik edip, sen onlar hakkında Allahü Teala'nın yedi kat gökler üstünde levhi mahfuzdaki hükmüne uygun hüküm verdin. Buyurarak takdirlerini bildirdiler. Yahudiler kendi kitaplarında belirtilen bu hükm'e. İtiraz edemediler. Akil bali olan bütün erkekleri toplanıp bağlandı ve hüküm yerine getirildi. Çocuklar, kadınlar ve mallar eshab-ı kiram arasında pay edildi. Böylece Müslümanların en sıkışık zamanlarında arkadan vuran, yapılan bütün antlaşmaları bozan, Peygamber efendimizi çocukluğundan bu yaşına kadar gördükçe, mübarek vücud-i şerifini ortadan kaldırmaya uğraşan bu kavim, Medine'den temizlenmiş oldu. Eshâb-ı kirâm, saadetle, huzur ve sevinç içinde, nurlu Medine'nin yolunu tuttular. Esirler arasında bir kadın, Müslüman olmak saadetine kavuştu. Onun bu hareketine, ziyade sevinen sevgili Peygamberimiz, onun da sevinmesi, Cennette derecesinin çok yüksek olması için merhamet buyurarak onu zevceliğe kabul eyledi. Bu, Hazreti i Reyhane Validemizdi. Sa'd bin Muaz'ın şahadeti. Sa'd bin Muaz, Beni Kureyza Yahudilere hakkındaki hükmü verdikten sonra tekrar çadırına götürüldü. Yarası ağırlaşıp durumu şiddetlenmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip onu kucakladı ve Allah'ım, saat senin rızan için, senin yolunda cihad etti. Resulünü de tasdik etti. Ona kolaylık ihsan eyle. Buyurarak dua etti. Saat bin Muaz Hazretleri, sevgili Peygamberimizin bu mübarek sözlerini duyunca, gözlerini açıp Ya Resulallah sana selam ve hürmetler ederim senin Allahü Teala'nın peygamberi olduğuna şahadet ederim diye fısıldadı Bundan sonra Sa'd bin Muaz'ın yakınları onu kaldığı çadırdan Abdüleşhel oğullarının evine götürdüler O gece durumu çok ağırlaşmıştı Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize gelip "Ya Resulallah bu gece senin ümmetinden vefat edip de vefatı melekler arasında müjdelenen kimdir?" dedi. Bunun üzerine kainatın sultanı hemen saat bin Muaz'ın halini sordu. Evine götürüldüğünü söylediler. Peygamber Efendimiz yanında Eshab-ı kiramdan bazıları olduğu halde saat bin Muaz'ın yanına gitti. Yolda çok süratli gitmeleri sebebiyle Esabı ı kiram "Yorulduk ya Resulallah." dediler. Peygamber Efendimiz de "Melekler Hanzala'nın cenazesinde bizden önce bulundukları gibi Saad'ın da cenazesinde bizden önce bulunacaklar. Biz önce yetişemeyeceğiz." buyurarak Hızlı gitmelerinin sebebini açıkladı. Peygamber Efendimiz Sa'd bin Muaz'ın yanına gelince, onu vefat etmiş buldu. Başucuna durup Sa'd bin Muaz'ın künyesini söyleyerek: "Ey Ebu Amr, sen reislerin en iyisiydin. Allahü Teala sana saadet, bereket ve en hayırlı mükafatı versin." Allahü Teala'ya verdiğin sözü yerine getirdin. Allahü Teala da sana vadettiğini verecektir." buyurdu. Bu sırada Saat bin Muaz'ın annesi ağlayarak şu beyti okudu: Nasıl dayanabilir? Vah, yazık annesine. Tahammül ister, ağlarım başıma gelene. Eşlem bin Hariste şöyle anlatmıştır. Resulullah saat bin muazın evine geldi. Biz kapıda bekliyorduk. Resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, içeri girdi. Adımlarını gayet geniş açarak yürüyordu. Biz de peşinden yürüyorduk. Resulullah durmamızı işaret edince durduk ve geriye döndük. İçerde. Saad'ın cenazesinden başka kimse yoktu. Resulullah içeride bir müddet durduktan sonra dışarı çıktı. Merak etmiştim. Ya Resulallah, adımlarınızı geniş açarak yürümenizin hikmeti nedir diye sual eyledim. Bunun üzerine böylesine kalabalık bir mecliste bulunmadım. Melekler dolmuştu. Meleğin biri Beni kanadı üzerine aldı da ancak öyle oturabildim buyurdu. Sonra saat bin muazın künyesini söyleyerek sana afiyet olsun ya eba amr, sana afiyet olsun ya eba amr, sana afiyet olsun ya eba amr buyurdu. Onun vefatı Rasulullah ve eşhabı kiramı çok üzdü gözyaşı döküp ağladılar cenazesinde bütün eşhabı kiram toplandı sevgili peygamberimiz cenaze namazını kıldırdı cenazesini taşıdı eşhabı kiram saat bin muazın cenazesini taşırken ya resulallah biz böyle kolay taşınan cenaze görmedik dediler bunun üzerine Peygamber Efendimiz melekler indi. Onu taşıyorlar, buyurdu. Cenazesi giderken münafıklar da kötülemek için ne kadar da hafif dediklerinde sevgili Peygamberimiz Saad'ın cenazesine 70 bin melek indi. Şimdiye kadar yeryüzüne bu kadar kalabalık halde inmemişlerdi, buyurdu. Ebu Said-i Hudri, dedesinin şöyle dediğini nakletmiştir. Sa'd bin Muaz'ın kabrini kazanlardan biri de bendim. Ona kabir kazmaya başlayınca, etrafa kabirden misk kokusu yayıldı. Şurahbil bin Hasene de şöyle demiştir. Sa'd bin Muaz defnedilirken, birisi kabrinden bir avuç toprak almıştı. Sonra onu evine götürünce, o toprak misk oldu. Cenazesi kabre indirilirken, peygamberimiz kabri başında oturup, mübarek gözleri yaşardı ve mübarek sakalını eliyle tutup, çok üzüldü. Saat bin Muaz'ın ölümünden dolayı arş titredi buyurdu. Bir defasında peygamberimize çok kıymetli bir elbise hediye edilmişti. Eshab-ı Kiram ne kadar güzel dediklerinde "Saad bin Muaz'ın cennetteki mendilleri bundan daha güzeldir." buyurmuştu. Hicretin beşinci senesinin bazı mühim olayları da şunlardır. Resulullah Efendimiz Dûmetül Cendel'de yaşayan ve Şam'a gidip gelen yolcuları rahatsız ve Medine-i Münevvereyi tehdit eden kabileler üzerine bin kişilik bir orduyla sefere çıktı. İslam ordusunun geldiğini haber alan düşman kabileleri kaçtılar. Burada birkaç gün kalındıktan sonra Medine'ye dönüldü. Resul Ekrem Efendimiz Zilkade ayında Zeynep binti Cahş ile evlendiler. Bu sene hicap ayeti kerimeleri geldi ve Müslüman hanımlara Tesettür emredildi. Ayrıca münafıklar Hazreti Ayşe validemize iftirada bulundular. Bazı Müslümanlar da bu iftiralara aldanmıştı. Ayet-i kerimeler gelerek münafıkların iftiraları ortaya çıkarıldı ve Hazreti Ayşe met edildi. Medine-i Münevvere yakınlarında yaşayan Müzeyne kabilesi heyet göndererek Müslüman oldu ve muhacirlerden sayıldı. Yine bu sene, zelzele ve ay tutulması vuku buldu. Ayrıca, hac da bu sene farz kılındı. Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım yâ Resûlallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım yâ Resûlallah. Ezel bezminde, bir dinmez figandım ya Rasulallah. Cemalinle ferahnaket ki yandım ya Rasulallah. Yanan kalbe devasın sen. Bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen. Dilersen rehnumasın sen. Habibi kibri yâsın sen Muhammed Mustafa'sın sen Cemal'inle ferahna ki, yandım ya Resulallah Gül açmaz çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa Firağı ağlar, ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahna ki, yandım ya Resulallah. Yaman dedi. Hudeybiye sulhnamesi. Hendek gazasından sonra İslam devletinin gücünü Çevredeki kabilelerin bir kısmı kabul ettiler. Artık, Müslümanlarla dost geçirmenin, hatta Müslüman olmanın en isabetli yol olacağını düşünmeye başladılar. Bazıları, Peygamber Efendimizin huzuruna gelip, Müslüman olmakla şereflendiler. Âlemlerin Efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem, din-i İslam'ın yayılması için, Esabından birlikler teşkil ederek çevre kabileleri İslam'a davete gönderdi. Bazı kabilelere bizzat kendileri gittiler. Dumetül Cendel halkı gibi kabileler yapılan nasihatleri kabul edip Müslüman oldular. Gatafanlılar, Lihiyan oğulları gibi kabileler de İslam askeriyle karşılaşmaktan korkup kaçtılar. Böylece civar kabilelere, göz daha verilmiş oldu. Hicretin altıncı senesinde müthiş bir kıtlık olmuş, gökten tek damla düşmemişti. Bu sebeple yerde ot bitmemiş, insanlar ve hayvanlar açlık sıkıntısına düşmüşlerdi. Ramazan-ı Şerif ayının bir cuma günü sevgili peygamberimize ya Resulallah Dua buyursanız da, Allahü Teala yağmur ihsan eylese diyerek, muratlarını bildirdiler. Peygamber Efendimiz, eshabıyla sahraya çıkıp, ezan okunmadan ve kâmet getirmeden, iki rekat namaz kıldılar. Peygamber Efendimiz, mübarek ridasını ters çevirip, tekbir getirdiler. Sonra mübarek ellerini, yenlerinin arasından, Mübarek koltuk altları görününceye kadar kaldırıp, Ey Allah'ım! Bize yağmur ihsan eyle! Diye dua etmeye başladılar. Eshab-ı kiram da, Amin, amin diyordu. O anda, Gökyüzü gayet berrak olup, Bir bulut yoktu. Resul i Ekrem Efendimiz dua ederken, bir rüzgar esmeye başladı ve gökyüzünü bulutların kapladığı görüldü. Sonra ince ince bir yağmur başladı. Âlemlerin efendisi bu defa, Allah'ım bu yağmuru bardaktan boşanırcasına yağdır ve hakkımızda hayırlı eyle, diyerek dua ettiler. O anda bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Peygamber Efendimiz ve ashab-ı kiramın elbiselerinde ıslanmadık yer kalmadı. Eve varıncaya kadar sular her tarafı göl haline getirdi. Herkes sulara dalarak yürüyordu. Yağmur devam ediyordu. O gün, ertesi gün, ertesi gün bir sonraki cuma vaktinde ashab-ı kiram ya Resulallah Evlerimiz yağmur sularından yıkılmaya, hayvanlarımız da boğulmaya başladı. allah Teala'ya dua eyleseniz de, yağmur kesilse, dediler. Sevgili Peygamberimiz gülümsediler ve mübarek ellerini kaldırıp, Yârembî! Bu yağmuru mezralara, ağaç biten yerlere, vadilere gönder, diyerek dua ettiler. O anda, bir hafta müddetle yağan yağmur durdu ve dua edilen yerler ıslanmaya başladı. Hicretin altıncı senesinin zilkade ayıydı. Bir gece, Nebî-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, rüyasında, Eshab-ı Kiram ile Mekke-i Mükerreme'ye gidip, Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ettiklerini, bir kısmının saçlarını kısalttıklarını, bir kısmının da kazıttıklarını gördü. Resulullah Efendimiz, bu rüyasını, hesabına anlattığında, onlar pek ziyade heyecanlandılar. Hicretten bu yana, doğup büyüdükleri, acı tatlı hatıralarla dolu, o güzel yurtları olan, Mekke'ye gideceklerdi. Beş vakit namazda yönlerini döndükleri, ve hasretini çektikleri, mukaddes Kâbe'yi ziyaret edip, tavafta bulunacaklardı. Bu ne güzel bir müjdeydi. Eshab-ı kiram, sevgili peygamberimizin, siz muhakkak mescid-i harama gireceksiniz, müjdesini alır almaz, hemen hazırlıklara başladı. Habibi Ekrem Efendimiz, hazırlıklarını bitirdikten sonra, Abdullah bin Ümmü Mektum'u, Medine'de vekil bıraktı. Zilkade ayının birinci pazartesi günü, Kusva ismindeki devesine bindi. Hazırlanan 1400 esabıyla birlikte Medine'de kalanlarla vedalaştılar. Umreye niyet edip Mukaddes Belde Mekke'ye doğru yürüdüler. Yanlarına yolcu silahı olan kılıçlarını ve kesmek üzere de 70 deve almışlardı. Kafileye 200 atlı ve dört hanım sahabi katılmıştı. Hanımlardan biri sevgili peygamberimizin mübarek mutahhar zevcesi Hazreti Ümmü Seleme idi. Zulhüleyfe denilen Mikat yerine geldiklerinde ihrama girdiler. Öğle namazını kıldılar. Sonra kesilecek develerin kulaklarını işaretleyip boyunlarına ip bağladılar. Naciye Tübnü Cündüb Eslemîye yardımcılar verilerek Develerin başında vazifelendirildi. Abbad bin Biş 20 kişilik bir süvari birliğine komandan tayin edilerek ileri keşfe gönderildi. Büşr bin Süfyan Mekke'ye haberci gönderildi. İhram elbisesini giyen sevgili peygamberimiz ve kahraman esap beyazlara bürünmüş bir halde Allahü Teala'ya hamd ve şanının yüceliğini tasdik etmeye ve yalvarmaya başladılar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bu mübarek telbiye ile yer gök inliyor Zülhüleyfe nurani bir havaya bürünüyordu. Herkes heyecanlanmış bir an önce Mekke'ye varmak için Zülhuleyfe'den ayrılmışlardı. Yolda Hazreti Ömer ile Sa'd bin Ubade Hazretleri Habib-i Ekrem Efendimize yaklaşıp "Ya Resulallah, seninle harp halinde bulunan kimselerin üzerine silahsız olarak mı gideceğiz? Kureyşlerin size saldırıp mübarek vücudunuza bir zarar eriştirmelerinden korkarız." diyerek endişelerini belirttiler. İki cihanın serveri onlara ben umreye niyet ettim. Bu haldeyken silah taşımak istemem buyurdular. Yolculuk sakin geçiyordu. Yol üzerindeki çeşitli kabilelere uğranıyor, Peygamber Efendimiz onları İslam'a davet ediyordu. Bir kısmı kabul etmekten çekiniyor, bir kısmı Hediyeler gönderiyorlardı. Bu şekilde yolun yarısını geçmişler, Usfan'ın arkasında Gadirü'l-Eştat denilen mevkiye gelmişlerdi. Burada daha önce Mekkelilere haber gönderilmek üzere vazifelendirilen Büşr bin Süfyan Hazretleri Kureyşlerle görüşüp geri dönmüştü. Peygamber Efendimize gördüklerini şöyle anlattı: "Ya Rasulallah. Kureyşler senin geldiğini haber almışlar. Korkularından etraftaki kabilelere ziyafetler çekerek onların yardımlarını istemişler. 200 kişilik bir süvari birliğini keşf için size doğru yola çıkardılar. Etraftaki kabileler bu isteği kabul edip Beldah mevkiinde birleştiler. Pek çok askeri yığınak yaptılar ve sizi Mekke'ye sokmamak üzere yemin ettiler. Bu habere alemlerin efendisi çok müteessir oldular ve Kureyş helak oldu. Zaten harp onları yiyip bitirmiştir. Kureyş müşrikleri kendilerinde bir kuvvet mi var zannediyor. Vallahi Allahü Teala'nın yaymak için beni gönderdiği bu dini hakim ve üstün kılıncaya Başım gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla çarpışmaktan asla geri durmayacağım, buyurdu. Sonra kahraman hesabına dönerek bu konudaki rey ve görüşlerini sordu. Bütün benliğiyle Resûlullah'a kendilerini adamış olan şanlı hesap Allahü Teala ve Resûlü daha iyi bilir. Canımız sana feda olsun ya Resulullah. Biz Beytullah'ı tavaf etmek niyetiyle yola çıkmış bulunuyoruz. Ne bir kimseyi öldürmek ne de çarpışmak için geldik. Ancak Kâbe'yi ziyaret etmemizi engellemek isterlerse muhakkak onlarla çarpışır hedefimize ulaşırız dediler. Eshab-ı kiramın bu kararlı hali Sevgili peygamberimizin hoşuna gitti. Buyurdular ki: Hadi. Öyleyse Allahü Teala'nın ismi şerifiyle yürüyünüz. Sahabiler Peygamber Efendimizin etrafında "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" diyerek telbiye ve "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diyerek tekbir getirerek Mekke'ye doğru yürümeye başladılar. Bir öğle vaktinde Bilal Habeşi, sesinin bütün güzelliğiyle ezanı şerifi okuyarak namaz vaktinin girdiğini bildirmişti. Bu sırada 200 kişilik Kureyş süvari birliği oraya yetişmiş, Mekke ile sahabilerin arasına girerek hücuma hazır vaziyette durmuştu. Buna rağmen alemlerin efendisi yüce hesabıyla saf olup, namaza durdular. Sevgili Peygamberimizin arkasında 1500 civarında hesabının saf halinde hareketsiz kıyamda duruşları, rüküa eğilmeleri görülmeye değer bir manzaraydı. Hele hep birlikte secdeye gitmeleri heybetli bir dağın eğilip doğrulmasına benziyordu. Onların Allahü Teala'nın huzurunda, Şerefli alınlarını toprağa sürerek tevazu göstermeleri Kureyş süvarilerinden bazılarının kalplerine İslam'ın muhabbetini düşürdü. Eshab-ı Kiram selam verip namazdan çıktıklarında Kureyş süvari komutanının Müslümanların bu hallerinden istifade ederek baskın yapsaydık onların çoğunu öldürürdük. Onlar namazdayken niçin saldırmadık? Diye hayıflandığı, sonra da merak etmeyiniz. Nasıl olsa canlarından ve çocuklarından da sevgili olan bir namaza daha duracaklardır diyerek, bu defa fırsatı kaçırmayacaklarını arkadaşlarına bildirdi. Onların bu sözlerini Allahü Teala Cebrail aleyhisselam ile vahiy göndererek Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Gelen ayeti i kerime'de buyruluyordu ki, Ey Habibim! Sen de içlerinde bulunup, düşman karşısında, onlara, hesabına namaz kıldıracağın zaman, onları iki kısma ayır. Bir kısmı seninle birlikte namazda, diğeri de düşman karşısında dursun. Silahlarını yanlarına alsınlar. Seninle namazda olup, bir rekât kılanlar, namazı bozacak amellerden sakınarak, düşman karşısına gitsinler. Bundan sonra, henüz namazını kılmamış olan diğer kısmı gelip, ikinci rekâtı seninle kılsınlar ve onlar da zırhlarını, koruyucu aletlerini ve silahlarını yanlarına alsınlar. Teşehhüdü seninle okusunlar. Sen selam verince, onlar selam vermeden düşman karşısına gitsinler. Önce bir rekat kılmış olanlar geri gelip kendi başlarına bir rekat daha kılarak selam versinler. İkinci rekatı imamla kılmış olanlar da tekrar gelip bir rekat daha kılarak namazı tamamlayıp selam versinler. Kafirler arzu ederler ki Silah ve eşyalarınızdan gafil bulunasınız da size ansızın bir baskın yapalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olursa, yahut hasta bulunursanız, silahlarınızı koymanızda üzerinize bir vebali yoktur. Fakat yine bütün ihtiyat tedbirlerine alın. Şüphe yok ki Allahü Teala kafirlere, hor ve hakir edici bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 102. İkinci vaktinde Hazreti Bilal ezan okuduğunda Kureyş süvarileri yine Mekke ile Eshab-ı Kiram'ın arasında hücuma hazır olarak durdular. Peygamber Efendimiz hesabına ayet-i kerimede belirtildiği gibi namazlarını kıldırdı. Müslümanların bu tedbirli namaz kılışlarına müşrikler hayret ettiler. Allahü Teala onların kalplerine korku verdi. Herhangi bir harekette bulunmaya cesaret edemediler. Mekke'ye haber götürmek üzere oradan ayrıldılar. Peygamber Efendimiz ve ashabı da buradan Hudeybiye denilen mevkiiye doğru harekete geçtiler. Mukaddes Mekke hududuna geldiklerinde Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devesi kusva, zahiri hiçbir sebep yokken çöküverdi. Kaldırmak için çok uğraştılar, fakat kalkmadı. Bunun üzerine, kainatın sultanı Efendimiz buyurdular ki, Onun böyle bir çökme huyu yoktur. Fakat bir zamanlar, Ebrehe'nin filini Mekke'ye girmekten tutup, Alıkoyan Allahü Teala şimdi de kusvayı tutup alıkoydu. Varlığım yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki Kureyş Allahü Teala'nın harem dahilinde yapılmasını haram ettiği çarpışmayı ve kan akıtmayı terk etmek gibi şeylerden hangisini benden isterlerse istesinler, onların bu isteklerini Muhakkak yerine getireceğim. Bundan sonra kusva'yı kaldırmak istediler. Deve sıçrayıp kalktı. Harem hudutlarından içeri girmedi. Tam hudut üzerinde bulunan hudeybiye mevkiinde durdu. Peygamber Efendimiz heabı kiramla suyu az olan bu yerde konakladılar. Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem, çadırını, mübarek Mekke hududunun dışına kurdurdu. Eshabıyla burada beklemeye başladılar. Vakit girince namazları Mekke-i mükerreme hududu içinde kılıyorlardı. Kuyularda içecek ve kullanacak su kalmamıştı. Sadece Peygamber Efendimizin ibriğinde vardı. Güç durumda kalan sahabiler, canımız sana feda olsun ya Rasûlallah. Yanımızda Yalnız sizin ibriğinizde su var, mahvolduk, dediler. Alemlerin efendisi, Ben sizin aranızdayken, siz mahvolmazsınız, buyurdular. Sonra, Bismillah, diyerek, mübarek elini ibriğin üzerine koydular. Sonra kaldırıp, alınız, buyurduğunda, mübarek parmaklarının arasından, Çeşme gibi sular akmaya başladı. kiram kana kana su içtiler, abdest aldılar, bütün kırbalarını doldurdular, at ve develerini suladılar. Esabını gülümseyerek seyreden Merhamet Deryası sevgili Peygamberimiz Allahü Teala'ya hamd ettiler. O gün orada hazır bulunan Hazreti Câbir bin Abdullah. Biz 1500 kişiydik. Eğer yüz bin kişi dahi olsaydık o su hepimize yeterdi, buyurdu. Hayretilen barmağın dişler kim etse istima barmağından verdiği şiddet günü en sarasu. Biatı Redvan. Resul-i Ekrem Efendimiz Hudeybiye'deyken, öteden beri Müslümanlarla dost olan Huza'a kabilesinin reisi Büdeyl, huzura gelip, Kureyş ordusunun çevre kabilelerinin de katılmasıyla Hudeybiye'de konduklarını, orduları dağılıncaya kadar çarpışmaya yemin ettiklerini bildirdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, biz buraya, hiç kimseyle çarpışmak için gelmiş değiliz. Ancak, umre yapmak, Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ve ziyaret etmek için gelmiş bulunuyoruz. Buna rağmen bizi, kim Beytullah'ı ziyaretten alıkoymaya kalkarsa, onunla çarpışırız. Şüphesiz ki, harpler, Kureyş'i ziyadesiyle yıpratmış, güçsüz hale getirmiş, ve pek çok zararlara uğratmıştır. Şayet onlar arzu ederlerse, kendilerine bir mütareke müddeti tayin edeyim. Bu müddet içinde, benim tarafımdan emniyet içinde bulunsunlar. Onlar, benimle diğer kabileler arasına girmesinler. Beni onlarla baş başa bıraksınlar. Eğer ben o kabilelere galip gelir de, Cenab-ı Hak da onlara hidayet ihsan edip Müslüman olurlarsa, Kureyş müşrikleri isterlerse onlar gibi Müslüman olabilirler. Şayet ben zannettikleri gibi diğer topluluklara galip gelemezsem, o zaman kendileri de rahata kavuşmuş, kuvvet kazanmış olurlar. Eğer Kureyş müşrikleri Bunları kabul etmez de benimle çarpışmaya kalkarlarsa varlığım yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki yaymaya çalıştığım bu din uğrunda başım gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla çarpışacağım. O zaman Allahü Teala da bana yardım edeceği hakkındaki vaadini şüphesiz yerine getirecektir buyurdu. Huza'a kabilesinin reisi Büdeil, Peygamber Efendimizin buyurduklarını Kureyş ordugahına ulaştırmak üzere yola çıktı. Müşrikler, Büdeil'den Resulullah Efendimizin buyurduklarını dinledikten sonra ileri gelen adamlarından Urve bin Mes'ud'u görüşmek üzere Peygamber Efendimiz'e gönderdiler. Urve, Kureyş'in hiç kimseyi Mekke'ye sokmamak üzere kesin kararlı olduğunu bildirince Habibe Ekrem Efendimiz "Ey Urve, Allah için söyle. Şu kurbanlık develerin kurban edilmelerine, şu Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret ve tavafa mani olunur mu?" buyurduktan sonra Huza kabile reisine söylediklerini Urve'ye de anlattılar. Urve bir taraftan Peygamber Efendimizi dinlerken bir taraftan da Eshab-ı Kiram'ın hal ve hareketlerine, birbirlerine ve alemlerin efendisine olan davranışlarına saygı ve hürmetlerine dikkat ediyordu. Sevgili Peygamberimizin teklifini dinledikten sonra kalktı. Kureyşlere bunu anlatmak üzere yürüdü. Onların yanına varıp "Ey Kureyş topluluğu!" Benim Kayser, Necâşî, Kisra gibi birçok hükümdarların huzurlarına elçi olarak gittiğimi bilirsiniz. Yemin ederim ki ben, şimdiye kadar, Müslümanların Muhammed'e gösterdikleri hürmet ve saygının hiçbir hükümdara yapıldığını görmedim. Sahabilerinden hiçbiri, ondan izin almadıkça konuşmuyor, başından bir kıl düşse, Kapıp bereketlenmek için koyunlarında saklıyorlar. Yanında konuşurlarken, seslerini duyulmayacak kadar kısıyorlar. Ona olan hürmetlerinden, yüzüne bakamıyor ve gözlerini önlerine indiriyorlar. O, eshabına bir işaret verse veya bir emirde bulunsa, canı pahasına da olsa, yerine getirmeye çalışıyorlar. Ey Kureyş cemaati! Elinizi ne kadar kılıçlarınıza atsanız, bütün çarelere başvursanız, onlar, peygamberlerinin bir kılını bile size teslim etmezler. Hatta herhangi bir zararın erişmesine ve ona kimsenin el sürmesine bile meydan vermezler. Durum budur. Bundan sonrasını iyi düşünün. Hal böyleyken, Muhammed bize iyi bir mütâreke teklif ediyor. Bundan faydalanın dedi. Kureyşli müşrikler bu sözleri kabul etmeyip Urve'ye kaba davrandılar ve onu daralttılar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kureyş karargahından bir haber gelmeyince Hiraş bin Ümeyye'yi tekliflerini tekrar etmek üzere elçi olarak gönderdiler. Müşrikler İslam elçisine çok kaba davrandılar devesini kesip yediler kendisini öldürmek için üzerine yürüdüler ellerinden zor kurtulan hıraş bin ümeyye peygamber efendimizin huzuruna gelip durumu anlatınca elçisine yapılan bu hakarete çok üzüldüler bu sırada müşrik karargahından ahabiş kabilesinin reisi huleys göründü peygamber efendimize doğru geliyordu müşrikler elçi olarak onu görevlendirmişlerdi. Sevgili peygamberimiz Huleys'in geldiğini görünce bu gelen kurbana saygı gösteren, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmeye ve ibadet yapmaya özenen bir kavimdendir. Ey sahabım, kurbanlık develeri ona doğru sürünüz de görsün. buyurdu. Esab-ı kiram kurbanlık develeri ona doğru salıverdiler. Ve lebbeyk Allahümme lebbeyk diye telbiye getirdiler. Huleys, boyunları bağlı, kulakları işaretli olan kurbanlıkları görünce, uzun uzun baktı. Gözleri doluktu. Ve Müslümanların, kabeyi tavaf ve ziyaretten başka hiçbir niyetleri yok. Onları bundan men etmek, ne kadar kötü bir harekettir. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki Kureyşler bu yanlış hareketlerinden dolayı helak olacaklardır." demekten kendini alamadı. Bu sözleri işiten alemlerin efendisi "Evet, öyledir ey Kinane oğullarına mensup olan kardeş." buyurdu. Huleys utancından Resulullah Efendimizin huzuruna gelemediği gibi Mübarek yüzüne dahi bakamadı. Geri Kureyş karargahına döndü. Gördüklerini anlatıp "Sizin onu Kâbe'yi ziyaretten men etmenizi doğru bulmuyorum." diye fikrini açıkça söyledi. Kureyş müşrikleri çok sinirlendiler ve Huleysi cahillikle suçladılar. Müşrikler bu defa gaddarlığıyla nam salmış Mikrez bin Hafs'ı elçi gönderdiler. O da cevabını alarak geri döndü. Mikrezin elçiliğinden sonra müşrikler, Müslümanların ani bir baskın yapmasından korkuya kapıldılar. Peygamber Efendimiz işi yarıda bırakmak istemiyor ve Kureyşlilerce itibarlı olan bir hesabını göndermek istiyordu. Neticede Hazreti Osman'ın gönderilmesine karar verildi. Sevgili Peygamberimiz Osman bin Affan'a biz buraya hiç kimseyle çarpışmak için gelmedik. Sadece Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ve ziyaret etmek için gelmiş bulunuyoruz. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesip döneceğiz diye söyle ve onları İslam'a davet et. buyurdular. Ayrıca Mekke'de bulunan Müslümanlara Mekke'nin yakın bir zamanda fethedileceğini müjdelemesini de tembih ettiler. Hazreti Osman müşriklerin yanına gidip Peygamber Efendimizin buyurduklarını aynen anlattı. Onlar Hazreti Osman'ın teklifine de olumsuz cevap verdiler. İstediği takdirde sadece kendisinin Beytullah'ı tavaf edebileceğini söylediler. Hazreti Osman ise Resul Aleyhisselam Beytullah'ı tavaf etmedikçe ben de etmem buyurdu. Buna çok kızan müşrikler onu alı koydular. Bu haber esaba Osman şehid edildi şeklinde ulaştı. Durumu Peygamber Efendimize bildirdiklerinde çok üzüldüler ve bu haber doğru ise bu kavimle çarpışmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurdular. Sonra orada bulunan Semure ismindeki ağacın altına oturup Allahü Teala bana biat etmenizi emretti buyurarak eshabını biat'e davet etti kahraman eşap elini peygamber efendimizin mübarek eli üzerine koyarak Allahü Teala sana zafer ihsan edinceye kadar önünde çarpışa çarpışa fetih gerçekleştirmek veya bu uğurda şehit olmak üzere biat ettik diye söz verdiler peygamber efendimiz bir elini diğer elinin üzerine koyarak orada bulunmayan Hazreti Osman namına, kendi kendine biat etti. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eshabının bu biatına çok memnun olup, ağaç altında gerçekten biat edenlerden hiçbiri cehenneme girmeyecektir, buyurdu. Bu biate, biat-ı rıdvan denildi. Eshab-ı kiram radıyallahu anhüm, artık, kılıçlarını çekmiş yerlerinde duramıyor Resul Aleyhisselam'ın bir işaretini bekliyordu Bu sırada İslam karargahını gözetleyen Kureyş casusları mücahitlerin sevgili peygamberimize bu uğurda şehitlik şerbetini içinceye kadar çarpışmak üzere biat ettiklerini ve hazırlık yaptıklarını görmüşlerdi Derhal Kureyş karargahına varıp olup bitenleri anlattılar Peygamber Efendimiz her ihtimale karşı geceleri hesabını korumak üzere nöbetçiler bırakıyordu. Hz. Osman'ın tutuklandığı günlerden bir gece Mikrez yönetiminde 50 kişilik bir müşrik grubu İslam askerlerini uykuda bastırmak üzere saldırdılar. O gece Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları nöbet tutuyorlardı. Gelen küffarı kısa bir mücadeleden sonra Kıskıvrak yakaladılar. Sadece mikres kaçabildi. Esirleri, Resulullah Efendimizin huzuruna getirdiler. Bir kısmı hapsedilip, bir kısmı da affedildiler. Müşrikler, ertesi gecede baskın yapmak istediler, fakat yine yakalandılar. Peygamber Efendimiz, onları da affedip salıverdi. Kurtar beni ya Resûlallah! İslam ordusunun, Gece gündüz savaşa hazır durumda beklediğini ve her an saldırabileceklerini anlayan küffar ordusunun kalbine korku düştü. Antlaşmaktan başka çıkar yol olmadığını görerek, acele bir elçi heyeti seçtiler. Süheyl bin Amr başkanlığında seçilen bu heyete, bu sene Mekke'ye girmemeleri şartıyla antlaşma yapın denildi. Sevgili Peygamberimiz, Kureyş, elçilerini kabul buyurdu. Elçilerin ilk istekleri, hapsedilmiş adamlarının bırakılması oldu. Âlemlerin efendisi de, Mekke'de tutukladığınız hesabımı bırakmadığınız müddetçe, bu adamlarınızı salıvermem, buyurdular. Süheyl, Doğrusu bize çok adaletli ve insaflı davrandınız diyerek, Mekke'de tutuklanan Hazreti Osman'ı, ve daha önce hapsettikleri, on kadar hesabın serbest bırakılmasını sağladı. Bundan sonra, baskın sırasında yakalanıp hapsedilen müşrikler serbest bırakıldı. Uzun konuşmalardan sonra, antlaşmaya varıldı. Sıra yazılmasına gelmişti. hazret Ali, katip olarak seçildi. Sûhnameyi yazmak üzere, kağıt divit hazırlandı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Habibullah Efendimiz Hazret Ali'ye yaz buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Buna Süheyl derhal itiraz edip yemin ederim ki ben Rahman sözünün ne demek olduğunu bilmiyorum. Böyle yazma. Bismiki Allahümme diye yaz. Yoksa barışa yanaşmam dedi. Peygamber Efendimiz barışın yapılmasında çok büyük hikmetler görüyordu. Bu sebeple "Bismike Allahümme de güzeldir." buyurdular ve Hazreti Ali'ye böyle yazmasını emrettiler. Yazıldıktan sonra Peygamber Efendimiz bu Muhammed Resulullah'ın Süheyl bin Amr ile üzerinde anlaştıkları ve sulh oldukları şartlarını taraflarca yerine getirmek üzere imzaladığı maddelerdir." buyurduğunda, Süheyl'in, hazret Ali'nin elini tuttuğu görüldü. Ve Peygamber Efendimiz'e dönüp, ''Yemin ederiz ki, biz senin Resulullah olduğunu kabul etseydik, sana karşı gelmez, Kâbe'yi ziyaret etmene engel olmazdık. Bu sebeple Resulullah yerine, Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz.'' dedi. Peygamber efendimiz onu da kabul buyurarak, vallahi siz beni yalanlasanız da ben yine hiç şüphesiz Allahü Teala'nın resulüyüm. İsmimi ve babamın ismini yazdırmak benim Peygamberliğimi gidermez ki. Ya Ali, onu sil. Muhammed bin Abdullah yaz. Buyurdular. Resulullah kelimesinin silinmesine, Eşhab-ı Kiram'dan hiçbirinin gönlü razı olmadı. Bir anda her şeyi unutup "Ya Ali, Muhammed Resulullah yaz, aksi halde bu müşriklerle aramızı ancak kılıç halleder." dediler. Peygamber Efendimiz eşhabının bu gayretlerine memnun oldular. Fakat mübarek elleriyle susmalarını işaret buyurdular. Hazret Ali'ye Silinmesine emir buyurunca, o, Canım sana feda olsun ya Rasûlallah! Senin bu mübarek sıfatını silmeye elim varmıyor diyerek özür diledi. Sevgili Peygamberimiz, orayı göstermesini istedi. Gösterince, elinden alıp, kendi mübarek parmağıyla silerek, Abdullah'ın oğlu yazdırdı. Sonra maddeler yazılmaya başlandı. 1- Antlaşma, on yıl geçerli olacak. Bu zaman içinde, iki taraf birbiriyle harp etmeyecek. 2- Müslümanlar bu sene Kâbe'yi ziyaret etmeyecek. Ancak bir sene sonra ziyaret edebilecekler. 3- Kâbe'yi ziyarete gelen Müslümanlar, üç gün kalacaklar ve yanlarında yolcu silahından başka silah bulundurmayacaklar. 4- Müslümanlar, Kâbe'yi tavaf ederken, Mekkeli müşrikler, Kâbe'den dışarı çıkıp, onların serbestçe tavaf yapmalarını sağlayacaklar. 5- Kureyşlilerden Müslüman olan bir kimse, velisinden izinsiz Medine'ye giderse, iade edilecek. Müslümanlardan biri Kureyş tarafına geçerek, Mekke'ye giderse, iade edilmeyecektir. hazret Ömer, bu madde için, ya Resulallah bu şartı da kabul edecek misin diye sorunca sevgili peygamberimiz gülümseyerek evet bizden onlara gidecek olanları Allahü Teala bizden uzak etsin buyurdular. 6 Esraftan biri hac veya umre yapmak niyetiyle Mekke'ye gelse canı ve malı emniyette olacak. 7 Müşriklerden biri Şam'a, Mısır'a veya Başka yere giderken, Medine'ye uğrarsa, onun da canı, malı emniyette olacak. Sekiz, diğer Arap kabileleri, istedikleri tarafın himayesine girebilecekler. Müslümanlar veya müşriklerle birleşmekte serbest olacaklardı. Sıra, antlaşmanın imzalanmasına gelmişti. O sırada, ayaklarındaki zincirleri sürükleye sürükleye, İslam ordusuna doğru bir kimsenin gelmekte olduğu görüldü. Yaklaştı, yaklaştı, beni kurtarın, diyerek bağırdı. Bu sesi işiten Kureyş heyeti reisi, derhal yerinden fırladı. Eline aldığı dikenli ağaç dalını, onun başına yüzüne vurmaya başladı. O, bütün gayretini toplayarak, kendini, Resulullah Efendimizin mübarek dizleri dibine attı ve "Kurtar beni ya Resulallah." diye yalvardı. Bu Mekke'de Müslümanlıkla şereflendiği için babası tarafından zincire vurulmuş bir Müslümandı. Her gün ağır işkenceler edilir, putlara tapmaya zorlanırdı. Müşriklerin Hudeybiye'ye gitmesinden faydalanarak zincirlerini koparmış Kimseye görünmeden Mekke'den çıkıp, Müslümanların arasına kendini atmıştı. Hidayete eren bu mübarek kimse, müşrik heyetinin reisi, Süheyl'in oğlu Ebu Cendel hazretleriydi. Süheyl, Peygamber efendimize, oğlu Ebu Cendel'i göstererek, ''Biraz önce yazdığımız antlaşma gereğince, bana iade edeceğin ilk adam budur.'' dedi. Peygamber efendimiz ve sahabiler çok müteessir olmuşlardı. Herkes, Resulullah efendimizin ne cevap vereceğini merakla bekliyorlardı. Bir tarafta sulhname, bir tarafta işkence altında bulunan bir sahabi. Âlemlerin efendisi Süheyl'e, Biz bu sulhnameyi daha imzalamadık buyurdu. Süheyl, ya Muhammed! Antlaşmanın maddelerini, oğlum daha buraya gelmeden önce yazıp bitirmiştik. Eğer oğlumu iade etmezsen, ben de hiçbir zaman sulhnamenin altını imzalamam, diye inat etti. Peygamber Efendimiz, onu benim hatırım için antlaşmanın dışında tut. Buyurdu ise de, müşrikler bunu kabul etmediler. Süheyl bin Amr, Oğlunu çeke çeke götürürken, Ebu Cendel, Ya Resûlallah, ey Müslüman kardeşlerim! Müslüman olmakla şereflenip, size iltica ettiğim halde, beni müşriklere mi teslim ediyorsunuz? Bana her gün dayanılmaz işkencelerin yapılmasını mı reva görüyorsunuz? Ya Resûlallah, dinimden döndürsünler diye mi beni iade ediyorsunuz? Diye feryat ediyordu. Bu içler acısı yalvarışa dayanmak çok zordu. Gönülleri yaralanan sahabiler ağlamaya başladılar. Merhamet deryası sevgili peygamberimizin de mübarek gözleri dolmuştu. Süheyl'in yanına varıp, Gel etme, onu bana bağışla diye rica etti. Fakat Süheyl, imkansız bağışlamam diye cevap verdi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, ey Ebu Cendel, biraz daha sabret, sana yapılanlara katlan, bunların mükafatını Allahü Teala'dan dile. Allahü Teala sana ve senin gibi zayıf ve kimsesiz Müslümanlara muhakkak bir genişlik. Bir çıkar yolu ihsan edecektir. Buyurarak teselli eyledi ve Verdiğimiz sözde durmamak bize yaraşmaz buyurdu. Bu içler acısı hadiseye heyetteki müşrikler bile dayanamamış ve Ey Muhammed! Ebu Cendel'i senin hatırın için biz himayemizi alıyoruz. Ona Süheyl'in işkence yapmasına meydan vermeyeceğiz demişlerdi. Bundan sonra Resulullah Efendimiz ve ashabı kiram biraz rahatladılar. Süheyl bin Amr Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olup ashabı kiramdan oldu. Sulhname iki suret yazılıp taraflarca imzalandı. Müşrikler karargahlarına döndüler. Müslümanların aleyhlerinde gibi görünen bu maddeler için Kureyş heyeti çok sevinçliydi. Aksine bu surname büyük bir zaferdi ve bu maddeler Müslümanların lehineydi. Her şeyden önce Müslümanların bir devlet olduğunu kabul ediyorlardı. Mekke'den bir müşrik ticaret veya başka bir şey için Şam'a Mısır'a giderken Medine'ye uğrasa canı malı emniyette olacaktı. Böylece müşrikler Müslümanların yaşayışlarını yakından görecek. İslam'ın adaleti, esabın birbirlerine olan güzel davranışları karşısında hayran kalacak ve İslamiyet'i seveceklerdi. Neticede, Müslüman olup, sahabilerin safları arasına katılacaklardı. On sene devam etmesi gereken bu antlaşma ile, Müslümanlar çoğalacaklar, güçleneceklerdi. İslamiyet, her tarafa yayılacaktı. Ancak, Kureyşlilerden biri, Müslüman olup Medine'ye sığınmak isterse iade olunacak maddesi için Peygamber Efendimiz müteessir olmuşlar ve Allahü Teala onlar için elbette bir genişlik, bir çıkar yolu yaratacaktır buyurmuşlardı. Artık müşriklerle yapılacak bir iş kalmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshab-ı kirama kalkınız kurbanlarınızı kesiniz başlarınızı tıraş ettikten sonra ihramdan çıkınız buyurdular peygamber efendimiz herkesten önce kurbanını kesti sonra kendisini berbere hıraş bin ümeyye hazretleri tıraş etti eshab-ı kiram o mübarek saçları daha yere düşmeden havada kapıştılar ve bereketlenmek için sakladılar Sahabeler de kurbanlarını kesip bir kısmı saçlarını kazıttı, bir kısmı kısalttırdı. Hudeybiye'de 20 gün kadar kalınmıştı. Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye dönmek üzere hareket ettiler. Yolda Allahu Teala Peygamber Efendimize Fetih Suresi'ni vahiy ederek nimetini ve yardımlarını tamamlayacağını müjdeledi. Kainatın sultanı Sallallahu aleyhi ve sellem, muzaffer olarak Nurlu Medine'yi teşrif ettiği günlerde, Kureyş'in Sakif kabilesinden Ebu Basir, Müslüman olmakla şereflenmişti. Müşriklerin arasında yaşayamayacağını anlayan Ebu Basir, yaya olarak Medine'ye geldi. Hudeybi antlaşmasının gereği olarak da, Medine'den ayrılıp, Kızıldeniz sahilindeki denilen yere yerleşti. Burası, Kureyş müşriklerinin Şam'a gittikleri ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Bundan sonra, Kureyş'ten Müslüman olanlar, Mekke'yi terk edip, Medine'ye değil, ise Ebu Basir'in yanına gittiler. Bunlardan ilki, Ebu Cendel hazretleriydi. Artık bunun arkası devam etti. 50 kişi, 100 kişi, 200 300 kişi oldular. Kureyş kervanı Şam'a giderken buradan geçmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Ebu Basir Hazretleri yanındaki Müslümanlarla buradan geçen müşrikleri yakalıyor ve Müslüman olmalarını istiyorlardı. Müslüman olmayanlarla çarpışıp onları güç durumda bırakıyorlardı. Mekke'li müşrikler Artık Şam ticaret yollarının kesildiğini görüp, Medine'ye bir heyet gönderdiler. Hudeybiye suhlamesinin, Kureyşlilerden Müslüman olan bir kimse, velisinden izinsiz Medine'ye giderse, iade edilecek maddesinin kaldırılması için yalvardılar. Peygamber Efendimiz merhamet buyurup, onların bu isteklerini kabul ettiler. Böylece Kureyşlilerin Şam ticaret yolları açılmış oldu. Müslümanlar da sabretmelerinin karşılığında Medine'ye Peygamber Efendimizin yanına geldiler. Kudümün rahmeti zevku safadır yar Rasulallah. Zuhurun derdi ushaka devadır yar Rasulallah. Nebi idin dahi adem dururken ma ütin içre. İmamı ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümreykün senin nurunla olmuştur. Vücudun masarı tam -ı hüdadır ya Resulallah. Seninlärdiler zata dahi enva'ül ezata işin erbabı hacata Atadır yaraul Allah Hüdayiye şefaat kıl Eğer zahiz Eğer batın kapına intisabetmiş Gedadır yaraul Allah Aziz Mahmud Hüdayi davet mektupları Hükümdarlara gönderilen mektuplar Nebî-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den döndükten sonra İslam'ın bütün dünyaya yayılmasını, insanların cehennem azabından kurtulup hakiki saadete kavuşmasını arzu ediyordu. Zira o bütün aleme rahmet olarak gönderilmişti. Bu sebeple çevredeki hükümdarlara elçiler gönderip İslam'a davet etmeyi düşündüler. Dahiye Kelbi'yi Rum, Amr bin Ümeyye'yi Habeş, Hatib bin Ebi Beltay'ı Mısır hükümdarına sefir olarak vazifelendirdi. Ayrıca aynı vazife ile Salit bin Amr'ı Yemen'e, ye, Şüca bin Mehbi Gazsan'a, Abdullah bin Huzafe'yi İran hükümdarına gönderdiler. Bu elçiler Eshab-ı Kiram'ın en güzideleriydi suretleri ve sözleri en güzel olanlarıydı. Her bir hükümdara ayrı ayrı İslam'a davet mektupları yazıldı. Sevgili peygamberimiz mektupların altını gümüş yüzüğünün kaşında 3 satır halinde yazılı olan Allahü Teala'nın Resulü Muhammed Aleyhisselam mührü ile mühürledi. Hükümdarlara gönderilecek elçiler sabah Peygamber Efendimizin bir mucizesi olarak gidecekleri devletin lisanını öğrenmiş olarak kalktılar. Habeşistan'a gidecek olan Amr bin Ümeyye Hazretleri Necashi'ye eshameden daha önce oraya hicret etmiş bulunan ashab-ı kiramın Medine'ye gönderilmesini de isteyecekti. Amr bin Ümeyye kısa zamanda Habeşistan'a varıp Melik Necashi Esam'ın huzuruna çıktı. Necashi tahtından aşağı indi. Mektubu pek büyük bir hürmet ve muhabbetle aldı, öptü, yüzüne ve gözüne sürdükten sonra açıp okutturdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed Aleyhisselam'dan Habeş Meliki Necashi Esame'ye. Hidayete tabi olana selam olsun. Ey hükümdar, Selamette olmanı diler, sana olan nimetlerinden dolayı Allahü Teala'ya hamd ederim. Ondan başka ilah yoktur. O meliktir. Bütün kainatta tasarruf sahibi yalnız odur. Kudüstür. Her türlü ayıp ve kusurlardan beridir. Selamdır. Kullarını bütün tehlikelerden selamette bulundurucudur. Mü'mindir. Emniyet verendir. Müheymindir her şeyi gözetip koruyandır Ben şehadet ederim ki İsa aleyhisselam Allahü Teala'nın çok temiz iffet sahibi her türlü dünya hayatından tamamiyle çekilmiş bulunan Meryeme ilka ettiği ruhu ve kelimesidir Böylece o İsa'ya hamile kaldı Allahü Teala Adem'i Kudretiyle nasıl yarattıysa İsa'yı da öyle yaratmıştır. Ey hükümdar, ben seni eşi ortağı olmayan Allahü Teala'ya imana, ona ibadet etmeye ve bana tabi olmaya Allahü Teala'nın bana gönderdiklerine inanmaya davet ediyorum. Çünkü ben Allahü Teala'nın bunları tebliğ etmeye memur resulüyüm. Şimdi ben, sana lazım olan tebliğatı yapmış, dünya ve ahiret saadetini sağlayacak nasihati etmiş bulunuyorum. Nasihatimi kabul ediniz. Hidayete eren, doğru yola kavuşanlara selam olsun. Resul i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mektubunu büyük bir edep ve tevazu ile dinleyen hükümdar eshame, derhal, Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh diyerek kelime-i getirdi ve müslüman oldu. Sonra, yemin ederim ki o, kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanların gelmesini beklediği, önceki peygamberlerin geleceğini müjdelediği peygamberdir. Eğer yanına gitmeye imkânım olsaydı, Muhakkak gider, hizmetiyle şereflenirdim.'' dedi. Mektubu, hürmetle güzel bir kutuya koyup, ''Bu mektuplar burada olduğu müddetçe, Habeş'ten hayır ve bereket gitmez.'' dedi. Resulullah Efendimiz, Necaşî'ye iki mektup göndermişti. necaşî esame diğer mektupta bildirilen emirleri yerine getirip, sevgili Peygamberimizin mübarek sevcesi, Ümmü Habibe validemizi ve orada bulunan eshab-ı kiramı gemilere bindirip pek çok hediyelerle Medine'ye gönderdi. Gönderdiği mektupta iman ettiğini bildiriyordu. Hazreti Duhye'yi kalbi de Rum imparatorunu İslam'a davet etmek için vazifelendirilmişti. Mektubu bu sıradaki hükümdarı Harise verecek, o da Rum imparatoru heraklıyosa gönderecekti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem davet mektubunu büyük bir hürmetle alan Hazret İdhiye süratle Busra'ya geldi. Haris ile görüşüp durumu anlattı. Haris İdhiye'nin yanına henüz Müslüman olmayan Adi bin Hatemi vererek o sırada Kudüs'te bulunan Heraklıyusa gönderdi. İkisi birlikte Kudüs'e gelip, imparatorla görüşmek üzere temaslarda bulundular. İmparatorun adamları kendisine, Kaysen'in huzuruna çıktığın zaman, başını eğip yürüyecek, yaklaşınca da yere kapanıp secde edeceksin. Secdeden kalkmana izin vermedikçe, asla yerden başını kaldırmayacaksın, dediler. Bu sözler, Hazret-i ağır geldi ve onlara, biz Müslümanlar Allahü Teala'dan başka hiçbir kimseye secde etmeyiz. Hem insanın insana secde etmesi onun yaratılışına terstir, buyurdu. Bunun üzerine Kayserin adamları o halde Kayser getirdiğin mektubu hiçbir zaman kabul etmez ve seni huzurundan kovar dediler. Hazreti Dihye bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Başkasının kendisine değil secde etmesine, önünde hafif eğilmesine bile müsaade etmez. Kendisiyle görüşmek isteyen köle bile olsa, ona ilgi gösterir. Huzuruna kabul buyurur. Derdini dinler, sıkıntısını giderir, gönlünü alır. Bunun için, ona tabi olanların hepsi hürdür, şereflidir buyurdu. Bu sözleri dinleyenlerden biri, Madem ki Kayser'e secde etmeyeceksin, o halde üzerine aldığın vazifeyi yerine getirebilmen için sana başka yol göstereyim. Kayser'in, sarayın önünde dinlendiği bir yer var. Her gün öğleden sonra bu avluya çıkar, oralarda dolaşır. Orada bir minber vardır. Onun üzerinde herhangi bir yazı varsa, önce onu alır okur, sonra istirahat eder. Sen de şimdi git, Mektubu o minbere koy ve dışarıda bekle. Mektubu görünce seni çağırtır. O zaman vazifeni yerine getirirsin, dedi. Bunun üzerine Hazret-i Dihye, Mektubu söylenilen yere bıraktı. Herakliyus, mektubu aldı ve Arapça bilen bir tercüman istedi. Tercüman, Resulullah Efendimizin mektubunu okumaya başladı. Mektubun en üstünde, Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed'ten aleyhisselam Rumların büyüğü Herakle diye yazıyordu. Heraklıysun kardeşinin oğlu Yennak mektubun böyle başlamasına çok kızdı ve tercumanın göğsüne şiddetli bir yumru kurdu. Tercuman yumruğun şiddetiyle yere yıkıldı ve mübarek mektup elinden düştü. Heraklius, Yennek'a, niçin böyle yaptın diye sorunca, o da, mektubu görmüyor musun? Mektuba, hem senin isminden önce kendi ismiyle başlamış, hem de senin hükümdar olduğunu söylemeyip, Rumların büyüğü Herakle demiş. Niçin Rumların hükümdarı diye yazmamış ve önce senin isminle başlamamış? Onun mektubu bugün okunmaz dedi. Bunun üzerine Heraklius, Vallahi sen ya çok akılsızsın veya koca bir delisin. Senin böyle olduğunu bilmiyordum. Ben daha mektubun içinde ne olduğuna bakmadan yırtıp atmak mı istiyorsun? Hayatıma yemin ederim ki eğer o söylediği gibi Rasulullah ise mektubuna benim ismimden önce kendi ismini yazmakta ve beni Rumların büyüğü diye anmakta haklıdır. Ben ancak onların sahibiyim, hükümdarları değilim, dedi ve Yennaki huzurundan kovdu. Sonra Hristiyanların en alimi, reisi ve kendisinin müşaviri olan Uskuf adındaki kimseyi çağırdı. Mektubu okuttu. Mektubun devamında şöyle buyuruluyordu: Allahü Teala'nın hidayetine tabi olanlara. Doğru yola kavuşanlara selam olsun. Bundan sonra ey Rumların büyüğü seni İslam'a davet ediyorum. İslam'ı kabul et ki selamet bulasın. Müslüman ol ki Allahü Teala sana iki kat ecir versin. Eğer yüz çevirirsen bütün Hristiyanların vebali senin üzerinedir. De ki ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar aramızda ortak olan kelimeye geliniz. O da Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye tapınmayız ve ona hiçbir şeyi ortak etmeyiz. Allahü Teala'yı bırakıp içimizden hiç kimseyi yaratıcı Rab tanamayız. Eğer bu sözden yüz çevirirlerse şahit olunuz biz Müslümanız deyiniz. Âl-i İmran suresi 64. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mektubu okunurken Heraklius'un alnından ter taneleri dökülüyordu. Mektup bitince Süleyman aleyhisselam'dan sonra ben böyle Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan bir mektup görmemiştim dedi. Heraklius uskufa bu meseledeki fikrini sorunca, Vallahi o, Musa ve İsa'nın aleyhümüsselam, bize geleceğini müjdelediği peygamberdir. Zaten biz onun gelmesini bekliyorduk, dedi. Heraklius, sen bu hususta ne yapmamı tavsiye edersin, neyi uygun görürsün, diye sordu. Uskuf, ona tabi olmanı uygun görürüm, diye cevap verdi. Heraklius, ben senin dediğin şeyi çok iyi biliyorum fakat ona tabi olup müslüman olmaya gücüm yetmez çünkü hem hükümdarlığım gider hem de beni öldürürler dedi Bunun üzerine Hazreti Duhya'yı ve Adi bin Hatemi çağırdı Adi ey hükümdar davar ve develerin sahibi Araplardan olan şu yanımdaki zat memleketinde vuku bulan, Şaşılacak bir hadiseden bahsediyor dedi. Heraklius memleketinizdeki hadise nedir diye sorunca Hazreti Dahiye aramızda bir zat zuhur etti, Peygamber olduğunu beyan etti. Halkın bir kısmı ona tabi olmakta, bir kısmı da karşı koymaktadır. Biz inananlarla inanmayanlar arasında çarpışmalar olmaktadır dedi. Bundan sonra Heraklius. Peygamber Efendimiz hakkında araştırmaya başladı. Şam valisine emir verip Resul-i Ekrem Efendimizle aynı soydan bir kişiyi bulmalarını emretti. Bu arada kendisinin dostu olan ve İbranice bilen Roma'daki bir alime de mektup yazıp bu meseleyi sordu. Roma'daki dostundan bahsettiği zaten ahir zaman peygamberi olduğunu bildiren bir mektup geldi. Şam valisi de ticaret için giden bir Kureyş kervanıyla ile karşılaştı. Bunların içinde henüz Müslüman olmayan Kureyş'in reisi Ebu Süfyan da vardı. Ebu Süfyan diyor ki, Biz Gazze'de bulunduğumuz sırada diyorsun Şam valisi üzerimize saldırır gibi geldi ve Siz şu Hicaz'daki zatın kavminden misiniz diye sordu. Evet dedik. Haydi bizimle beraber, İmparatorun yanına gideceksiniz.'' dedi. Ebu Süfyan'la yanındakileri Şam'a götürdü. Şam valisi, Ebu Süfyan'ı ve yanındakileri Heraklius'un yanına çıkardı. Bu sırada Heraklius, Kudüs'te bir kilisede bulunuyordu. Veziriyle beraber oturmuş ve başına tacını giymişti. Heraklius, Ebu Süfyan ve yanındaki otuz kadar Mekkeli'yi burada kabul etti. Tercüman çağırdı ve onlara, içinizde peygamber olduğunu söyleyen zâta, Soyca en yakın hanginizdir? Diye sordu. Ebu Süfyan, Ona soyca en yakın olan benim, Diye cevap verdi. Heraklius, Akrabalık dereceniz nedir? Diye sorunca, Amcamın oğludur, dedi. Heraklius, Ebu Süfyan'ın kendisine yakın getirilmesini istedi Ve diğerlerinin de, Ebu Süfyan'ın arkasında durmasını söyledi. Ebu Süfyan, ilk önceleri yalan söylediyse de, hükümdarın tehdidiyle korktu ve yalan söyleyemedi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Heraklius, Peygamber olduğunu söyleyen zatın aranızdaki soyu nasıldır? O zamanın en iyi soylusudur. Soy bakımından en seçkinimizdir. İçinizde ondan önce peygamberlik iddiasında bulunan kimse oldu mu? Olmadı. Onun ataları içinde hiçbir hükümdar gelmiş midir? Hayır. Ona halkın eşrafı mı yoksa fakir ve zayıfları mı tabi oluyorlar? Ona tabi olanlar, fakirler, zayıflar, gençler ve kadınlardır. Kaminin yaşlılarından ve eşrafından tabi olan pek yoktur. Ona tabi olanlar, artıyor mu, azalıyor mu? Artıyor. Onun dinine girdikten sonra beğenmeyerek veya kızarak dönen kimse var mı? Yoktur. Peygamber olduğunu söylemeden, onun hiç yalan söylediği görülmüş müdür? Hayır. O peygamberin, hiç ahdini bozduğu, sözünde durmadığı oldu mu? Hayır olmadı. Ancak biz şimdi, Onunla bir müddet için çarpışmayı bırakarak, antlaşma yapmış bulunuyoruz. Bu müddet içinde kendisinin ne yapacağını bilemiyoruz. O size neyi emrediyor? Yalnız bir olan Allah'a ibadet etmeyi, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın taptığı şeylere, putlara tapmaktan, bizi men ediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, fakirlere yardım etmeyi, haramlardan sakınmayı, ahde vefayı, emanete hıyanet etmemeyi ve akrabayı ziyarete emrediyor. Kilisede bu konuşmalar olmuş, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mektubu okunmuştu. Heraklius, mektubu öpüp, gözlerine sürdü ve başına koyunca, Rumlar arasında gürültüler çoğaldı. Kayser, Ebu Süfyan ve yanındaki Kureyşlerin dışarı çıkarılmasına emretti. Daha Müslüman olmayan Ebu Süfyan, burada yeminle, sevgili Peygamberimizin davasının, başarıyla sonuçlanacağına inandığını söylemişti. Hazret-i Dıhye, Heraklius'un karşısına geçip, mübarek güzel yüzü ve tatlı sesiyle, Ey Kayser! Beni sana, bu sıradan bir kimse, Haris gönderdi ki, o, senden hayırlıdır. Allahü Teala'ya yemin ederim ki, beni ona gönderen Zat, Resulullah ise, hem ondan, hem senden daha hayırlıdır. Sen benim sözlerimi, alçak gönüllülükle dinleyip, verilen nasihatleri kabul etmelisin. Çünkü, alçak gönüllülük edersen, nasihatleri anlarsın. Nasihatleri kabul etmezsen, insaflı olamazsın dedi. Heraklius devam et deyince Hazreti Duygu öyleyse ben seni İsa Aleyhisselam'ın kendisine namaz kılmış olduğu Allahü Teala'ya iman etmeye davet ediyorum. Ben seni önceden Musa Aleyhisselam'ın, ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın geleceğini müjdeleyip haber verdiği şu ümmi peygambere imana davet ediyorum eğer bu hususta bir şey biliyor dünya ve ahiret saadetini kazanmak istiyorsan onları gözlerinin önüne getir yoksa ahiret saadetini elden kaçırır küfür ve şirk içinde kalırsın şunu da iyi bil ki senin rabbin olan Allahü Teala zalimleri helak edici ve nimetleri değiştiricidir, dedi. Heraklius, ben elime geçen bir yazıyı okumadan, yanıma gelen bir alimden bilmediklerimi sorup öğrenmeden bırakmam. Bundan ancak hayır ve iyilik görürüm. Sen bana düşünüp hakikati buluncaya kadar mühret ver, dedi. Heraklius daha sonra Hazreti Duygu'yu yanına çağırıp, baş başa konuştu. Kalbindekini şöyle açıkladı: Ben biliyorum ki seni gönderen zat kitaplarda geleceği müjdelenen ve gelmesi beklenen ahir zaman peygamberidir. Yalnız ona uyarsam rumların beni öldürmesinden korkuyorum. Seni onların içinde en büyük alimleri ve benden ziyade itibar gösterdikleri bir kimse olan Dagatır'a göndereyim. Bütün Hristiyanlar ona tabidir. Eğer o iman ederse, Rumların hepsi iman ederler. Ben de o zaman kalbimde olanı ve itikadımı açığa vururum. Bundan sonra Heraklius, bir mektup yazarak, Hazret-i verip Dagatır'a gönderdi. Rasulullah Efendimiz Dagatıra da mektup göndermişti. Dagatır mektupları okuyup Peygamber Efendimizin vasıflarını işitince, Onun Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın geleceğini haber verdikleri ahir zaman Peygamberi olduğunda hiç şüphe olmadığını söyledi ve iman etti. Evine gitti, kapandı ve her pazar yaptığı vaazlara üç hafta çıkmadı. Hristiyanlar. ''Dagatır'a ne oluyor ki, o Arapla görüştüğünden beri dışarı çıkmıyor, onu istiyoruz.'' diye bağırdılar. Dagatır, üzerindeki siyah papaz elbisesini çıkardı, beyaz elbise giydi, elinde asasıyla kiliseye geldi. Beldenin ahalisini topladıktan sonra, ayağa kalkarak, ''Ey Hristiyanlar! Biliniz ki, bize Ahmet'ten, Aleyhisselam mektup geldi bizi hak dine davet etmiş ben açıkça biliyor ve inanıyorum ki o Allahü Teala'nın hak resulüdür dedi Hristiyanlar bunu işitince Dagatır'ın üstüne yürüdüler ve döverek şehit ettiler Hazreti Duhya gelip durumu Heraklius'a haber verdi Heraklius ben sana söylemedim mi? Dagatır, Hristiyanlar katında benden daha sevgili ve azizdir. Eğer duysalar beni de onun gibi katlederler. Dedi. Buhari'nin sahihinde zikrettiği ve Zühre'nin rivayet ettiği haberde ise, Heraklius, humus'taki köşkünde Rumların büyüklerini çağırıp kapıların kapatılmasına emretti. Sonra yüksek bir yere çıktı ve Ey Rum cemaati! Sizler, saadete, huzura kavuşmayı ve hakimiyetinizin temelli kalmasını, Hazreti İsa'nın söylediğine uymayı ister misiniz?'' dedi. Rumlar, Ey bizim hükümdarımız! Bunları elde etmek için ne yapalım? diye sordular. Herakliyus, Ey Rum cemaati! Ben, sizleri, hayırlı bir iş için topladım. Bana, Hazreti Muhammed'in mektubu geldi. Beni İslam dinine davet ediyor. Vallahi o gelmesini bekleyip durduğumuz, kitaplarımızda kendisini yazılı bulduğumuz ve alametlerini bildiğimiz peygamberdir. Geliniz ona tabi olup dünyada ve ahirette selamet bulalım dedi. Bunun üzerine herkes kötü sözler söyleyip homurdanarak dışarı kaçmak için kapılara koştular. Fakat kapılar kapalı olduğundan çıkamadılar. Heraklius, Rumların bu hareketlerini görüp, İslamiyet'ten böyle kaçındıklarını anlayınca, canından korktu ve Ey Rum cemaati! Benim söylediğim sözler, sizlerin dininize olan bağlılığınızı ölçmek içindi. Dininize bağlılığınızı ve beni sevindiren davranışınızı gözlerimle gördüm.'' dedi. Bunun üzerine Rumlar, Heraklius'a secde ettiler ve köşkün kapıları açılınca çıkıp gittiler. Heraklius, Hazreti Dıhye'yi çağırdı, olanları anlattı. Birbirinden kıymetli hediyeler verdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bir mektup yazdı. Mektubunu, hazırlattığı hediyeleri Hazreti Dihya ile sevgili peygamberimize gönderdi. Heraklius Müslüman olmak istemiş fakat makam ve ölüm korkusundan iman etmemişti. Peygamber Efendimize yazdığı mektupta Hazreti İsa'nın müjdelediği Allah'ın Resulü Muhammed'e Rum hükümdarı Kayser'den elçin Mektubunla birlikte bana geldi. Ben şehadet ederim ki, sen Allah'ın Hak Resulüsün. Zaten biz seni İncil'de yazılı bulduk. Ve Hazreti İsa seni bize müjdelemişti. Rumları sana iman etmeye davet ettimse de, buna yanaşmadılar. Beni dinleselerdi, muhakkak ki bu onlar için hayırlı olurdu. Ben senin yanında bulunup sana hizmet etmeyi ve ayaklarını yıkamayı çok arzu ediyorum." deniyordu. Hazreti Duhye Heraklius'tan ayrılıp Hisma'ya geldi. Yolda Cüzam vadilerinden Şenar vadisinde Huneyt bin Nus oğlu ve adamları Hazreti Duhye'yi soydular. Eski elbiselerinden başka nesi varsa aldılar. Bu mevkide, Dübeyb bin Rifae bin Zeyd ve kavmi İslamiyeti kabul etmişlerdi. Dıhye bunlara gelip olanları anlatınca bunlar Huneyt bin Us ve kabilesinin üzerine yürüyüp eşyaların hepsini geri aldılar. Daha sonra Resulullah Efendimiz Zeyd bin Harisi, Huneyt bin Us ve adamlarının üzerine gönderdi. O beldede olanların hepsi iman etti. Hazreti Dıhye Medine'ye gelince evine uğramadan doğru Habibi Ekrem Efendimizin kapısına gitti, kapıyı çaldı. Peygamberimiz "Kim o?" diye sordu. Dıhye "Dıhye Türkelbi." dedi. "Âlemlerin efendisi içeri gir." buyurdular. Hazreti Dıhye içeri girdi ve olanları bütün teferruatıyla anlattı. Peygamber Efendimize Heraklius'un mektubunu okudu. Onun için bir müddet daha saltanatta kalmak vardır. Mektubum yanlarında bulundukça, onların saltanatı devam edecektir, buyurdu. Heraklius, mektubunda, Peygamberimize iman ettiğini yazmış ise de, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yalan söylüyor, dininden dönmemiştir. Buyurdular. Heraklius, sevgili peygamberimizin mektubunu, ipekten bir atlasa sarıp, altın yuvarlak bir kutunun içerisinde muhafaza etti. Heraklius ailesi, bu mektubu saklamışlar ve bunu da herkesten gizli tutmuşlardır. Bu mektup ellerinde bulunduğu müddetçe, saltanatlarının devam edeceğini söyler ve buna inanırlardı. Hakikaten de öyle olmuştur. Resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hatip bin Ebi Belta'yı Mısır hükümdarına göndermeden önce, ey esabım, mükafatı Allahü Teala'dan beklemek üzere şu mektubu Mısır hükümdarına hanginiz götürür? diye sorunca Hazreti Hatip yerinden fırlayıp ayağa kalktı ve, ya Resulallah, ben götürürüm dedi. Peygamberimiz de ey hatip bu vazifeni Allahü Teala senin hakkında mübarek eylesin buyurdu. Hatip bin Ebi Belta'a Hazretleri mektubu sevgili peygamberimizden aldı. Veda edip evine gitti. Hayvanını hazırladı. Ailesiyle de vedalaştıktan sonra yola çıktı. Mısır hükümdarı Mukaukis'in İskenderiye'de olduğunu öğrendi ve sarayına ulaştı İçeriye almadan önce maksadını öğrenen kapıcı Hazreti Hatibe çok hürmet etti onu hiç bekletmedi Mukavkız o sırada deniz üzerinde bir gemide adamlarıyla konuşuyordu Hazreti Hatip bir sandala binip Mukavkız'ın bulunduğu yere geldi Peygamberimizin mektubunu verdi Mektubu Hatip'ten alan Mukavkız okumaya başladı Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın kulu ve Resulü Muhammed'den kıptın eski Mısır halkının büyü mukavkisa. Selam hidayete uyanların üzerine olsun. Seni selamet bulman için İslam'a davet ederim. Müslüman ol ki selamet bulasın ve Allahü Teala'nın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 İçimizden hiç kimseyi yaratıcı Rab tanımayız. Eğer bu sözden yüz çevirirlerse şahit olunuz biz Müslümanız deyiniz. Ali İmran suresi 64. Kainatın sultanının mektubu okununca Mukavkız Hazreti Hatibe hayırlısı olsun dedi. Mısır hükümdarı komandanlarını devlet adamlarını toplayıp Hatip ile konuşmaya başladı. Dedi ki: Anlamak istediğim bazı şeyleri soracak. Bu hususta seninle konuşacağım. Hazreti Hatip: Buyur konuşalım deyince Mukavkız: Sizi gönderen zattan bana haber veriniz. O bir peygamber midir? Biraz bahset. Evet, o bir peygamberdir. O böyle gerçekten peygamber ise niçin kendisini öz yurdundan çıkarıp başka bir yere sığınmak zorunda bırakan kavminin aleyhinde beddua etmedi. Sen İsa bin Meryem aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanıyorsun değil mi? O kavmi kendisini yakalayıp öldürmek istediğinde buna rağmen onlara beddua etmedi ve Cenab-ı Hak onu dünya semasına kaldırdı. Mükafatlandırdı. Halbuki kavminin helaki için Allahü Teala'ya beddua etmesi gerekmez miydi? O böyle yapmadı. Çok güzel cevap verdin. Gerçekten sen hikmet sahibi zatın yanından gelen bir hakimsin. Bu gece yanımızda kal. Yanın sana cevabımı vereyim. Hz. Hatip, Hz. Musa zamanındaki firavunu kastederek kısa dedi ki, senden önce Burada bir hükümdar vardı. O halkına karşı en büyük ilah benim diyerek Rab olduğunu iddia etmişti. Allahü Teala da onu dünya ve ahiret azaplarıyla cezalandırdı ve ondan intikam aldı. Sen bundan ibret al da başkasına ibret olma. Bizim için bir din vardır. Biz bu dinimizi Ondan daha hayırlısı olmadıkça bırakmayız. Senin bağlı olduğun ve daha hayırlısı olmadıkça bırakmayacağını söylediğin dininden daha hayırlı olan din hiç şüphesiz İslamiyettir. Biz seni Allahü Teala'nın bu son dinine İslamiyete davet ediyoruz. Allahü Teala dinini onunla tamamlamış, onu insanlara yeterli kılmıştır. Ve bu kat iyidir. Bu Peygamber yalnız seni değil, bütün insanları İslam dinine davet etti. O zaman Kureyş ona insanların en fazla tepki gösterip kaba davrananı, Yahudiler en çok düşmanlık edenleri, Hristiyanlar da en yakın olanları oldu. Allahü Teala'ya yemin ederim ki. Musa aleyhisselamın İsa aleyhisselamı müjdelemesi ancak İsa aleyhisselamın Muhammed aleyhisselamı müjdelemesi gibidir. Binaenaleyh bizim seni Kur'an-ı Kerim'e davet etmemiz senin Yahudileri İncil'e davet etmen gibidir. Şüphesiz malumundur ki her peygamber kendisini anlayıp idrak edecek bir kavme gönderilmiştir. Ve o kavmin, bu peygambere itaat etmesi, üzerine vacib olmuştur. İşte sen de, bu peygambere yetişenlerden birisin. Biz seni, bu yeni dine davet ediyoruz. Hazreti Hatib'in bu sözleri üzerine mukavkıs, Ben bu peygamberin haline baktım. Emirlerinde ve yasaklarında asla, akla uygun olmayan bir şey bulamadım anladığım kadarıyla o sihirbaz kahin ve bir yalancı değildir peygamberlik alametlerinden bazı halleri kendinde buldum gizli olan şeyleri meydana çıkarmak bu alametlerdendir bazı sırlardan haber vermek bu zattan ortaya çıktı hele biraz düşüneyim diyerek mühlet istedi Mukavkıs, gece Hatip hazretlerini uyandırıp, Peygamber efendimiz hakkında birçok sorular daha sormak istediğini bildirdi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Onun hakkında soracağım şeylere doğru cevap verirsen, üç şey sormak istiyorum. İstediğini sor. Ben sana daima doğruyu söyleyeceğim. Muhammed, İnsanları neye davet ediyor? Yalnız Allahü Teala'ya Teâlâ'ya ibadet etmeye davet ediyor. Gece ve gündüzde, beş vakit namazı kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı, Verilen sözde durmayı emrediyor. Ölmüş hayvan eti yemeyi men ediyor. Bunun üzerine mukavkız, Onun şekil ve şemailini, Fiziki görünüşünü bana tarif et, Diye sorunca da, kısaca tarif etti. Birçoğunu saymamıştı. Mukavkıs anlatmadığın daha bazı şeyler kaldı. Öyle ki gözlerinde azıcık kırmızılık, arkasında peygamberlik mührü vardır. Kendisi merkebe biner, sof giyer, hurma ve az etli yemekle geçinir. Amcaları veya amcaoğulları tarafından korunur dediğinde Hazreti Hatip Bunlar da onun sıfatıdır, dedi. Mukavkıs, Hatip hazretlerine, peygamberimiz hakkında tekrar sordu. Sürme kullanır mı? Evet, aynaya bakar, saçını tarar, seferde, hazarda, aynayı, sürme danlığı, tarağı, misvağı yanından ayırmaz. Ben, gelecek bir peygamber kaldığını biliyor ve Şam'dan çıkacağını sanıyordum. Çünkü daha önceki peygamberler hep oradan çıkmışlardı. Gerçi son peygamberin Arabistan'da sertlik, darlık, yokluk ülkesinde çıkacağını da kitaplarda görmüştüm. Kitaplarda sıfatlarını yazılı bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı da şüphesiz bu zamandır. Biz onun vasfını iki kız kardeşi bir nikah altında birleştirmez. Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez. Fakirlerle, yoksullarla oturur kalkar. Diye kitapta yazılı bulmuştuk. Ona uymak hususunda, kıptiler beni dinlemezler. Ben, saltanatımdan da ayrılamayacağım. Bu hususta çok cimriyim. O peygamber, ülkelere hakim olacak. Kendisinden sonra da sahabileri, bu topraklarımıza kadar gelip konacaklar. En sonunda, şuradakilere galip geleceklerdir. Ben Kıptililere bundan ne bir kelime anarım, ne de hiçbir kimseye bu konuşmamı bildirmek isterim. Bu konuşmadan sonra Mukavkıs, Arapça yazan kâtibini çağırdı. Peygamberimizin mektubuna şöyle cevap yazdırdı. Abdullah'ın oğlu Muhammed'e, Kıptilerin büyüğü Mukavkıstan. Selam senin üzerine olsun. Gönderdiğin mektubunu okudum. Orada zikrettiğin şeyi ve yaptığın daveti anladım. Ben de bir peygamberin geleceğini biliyordum. Ama onun Şam'dan çıkacağını zannediyordum. Elçine ikramda bulundum. Sana Kıptilerin yanında Büyük değeri bulunan iki cariye ile giyecek elbise gönderdim. Bir de binmen için dişi bir katır hediye ettim. Mukavviz bundan başka bir şey yapmadı, Müslüman da olmadı. Hazreti Hadîbî Mısır'da beş gün misafir etti. Çok hürmet gösterip ikramlarda bulundu. Sonra hemen memleketine sahibinin yanına dön. Onun için. İki cahire, iki binek hayvanı, bin miskal. Bir miskal, 4,8 gram. Altın, 20 takım Mısır işi ince elbise ve daha başka hediyeler gönderilmesine emrettim. Senin için de 100 dinar ve beş takım elbise verilmesini söyledim. Yanımdan ayrılıp git. Sakın kıptiler senin ağzından tek kelime bile işitmesinler dedi. Mukavkız, peygamber efendimize, ayrıca billur bir kadeh, kokulu bal, sarık, mısıra mahsus keten kumaşı, öt, misk gibi güzel kokular, baston, bir kutu içinde sürmelik, gül yağı, tarak, makas, misvak, ayna, iğne ve iplik de hediye etti. Mukavkız, İslam elçisi Hatip bin Ebi Beltaa Hazretlerinin yanına muhafız askerler katarak gönderdi. Arabistan topraklarına ayak bastıklarında Medine'ye giden bir kafileye rastladılar. Hatip Muvakkisin askerlerini geri çevirip o kafileye katıldı. Hatip bin Ebi Beltaa hediyelerle Medine'ye gelip Resulullah’ın huzuruna çıktı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mukavkıs'ın hediyelerini kabul etti. Hatip Mukavkıs'ın mektubunu verip sözlerini nakledince Peygamber Efendimiz Ne kötü adam saltanatına kıyamadı. Halbuki iman etmesine mani olan saltanatı ise kendisinde kalmayacak." buyurdular. Mukavkıs'ın Peygamberimize hediye olarak gönderdiği iki cariye mariye ve kardeşi Sirin'di. Hatip bin Ebi Berta yolda bunlara Müslüman olmalarını teklif edince kabul edip Müslüman olmuşlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Mariye validemizin Müslüman olmasına çok sevinip onu nikahıyla şereflendirdiler. Ondan İbrahim isminde bir oğlu oldu. Sirini de hesabından şairi nebi olan Hasan bin Sabit'e verdiler. En iyi cins ve beyaza çok yakın, gri tüylü iki bine hayvanından, katıra düldül, de Ufe'ir veya Yağfur adı takıldı. O güne kadar, Arabistan'da, ak tüylü katır görünmemişti. Müslümanların ilk gördüğü ak tüylü katır, düldül oldu. Peygamber Efendimiz, hediye edilen billur kadehle su içerdi. Mukavkıs, Peygamberimizin mektubuna çok hürmet gösterip, fil dişinden yapılmış bir kutu içine koydu. Kutuyu mühürledi ve cariyelerinden birine teslim etti. Adı geçen bu mektup 1267. Miladi 1850 senesinde, Mısır'ın Ahmin bölgesinde, eski bir manastırdaki, Kıpt kitapları arasında bulunmuş ve Osmanlı padişahı, 96. halife Sultan Abdülmecid Han tarafından satın alınarak, İstanbul Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler bölümüne konmuştur. İran hükümdarına, Abdullah bin Huzafe gönderilmişti. Hz. Abdullah, kibirli İran kisrasına, şahına, âlemlerin Efendisinin kıymetli mektubunu sunduğunda okuması için katibine verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed'ten aleyhisselam, Farsların büyüğü kisraya. Katip buraya kadar okumuştu ki, Kibirli Şah'ın kan beynine sıçradı, öfkelendi ve mektubu alıp yırttı. Mektuba. Peygamber efendimizin kendi ismi şerifiyle başlamış olmasına son derece hiddetlenmişti. İslam elçisi, Abdullah bin Huzafe hazretlerini de huzurundan kovmak istediğinde, Hazreti Abdullah, kisra ve yanında toplanmış bulunan ateşperestlere şöyle dedi. Ey acem halkı! Siz, peygamberlere inanmıyor kitapları kabul etmiyorsunuz. Üzerinizde yaşadığınız şu topraklarda sayılı günlerinizi geçiriyor, bir düş hayatı yaşıyorsunuz. Ey Kisra, senden önce nice hükümdarlar bu tahta oturup hüküm sürdüler. Allahü Teala'nın emirlerini yapanlar ahiretlerini kazanmış olarak, yapmayanlar da İlahi azaba uğramış bir halde bu dünyadan göç ettiler. Ey Kisra, getirip takdim ettiğim bu mektup aslında senin için büyük bir devlet idi. Bunu küçümsedin. Allahü Teala'ya yemin ederim ki o küçümsediğin din buraya gelince kaçacak yer arayacaksın. Sonra Kisra'nın sarayını terk edip hayvanına bindi süratle oradan uzaklaştı. Medine'ye gelip durumu kainatın sultanına anlattığında "Allah'ım, o benim mektubumu nasıl parçaladıysa sen de onu ve onun mülkünü parçala." buyurdular. Allahü Teala Resulü'nün duasını kabul etmiş, Kisra oğlu tarafından bir gece hançerlenerek parça parça edilmişti. Hazret Ömer zamanında da bütün İran toprakları zapt edilerek Müslümanların eline geçti. Şüca bin Vehb hazretleri de Gazzan hükümdarı Haris bin Ebi Şimre gönderilmişti. Şüca önce hükümdarın kapıcısıyla görüştü. Onu İslam'a davet edince kabul edip Rasulullah Efendimize hürmet ve selamlarını arz etti. Hiç bekletmeden, Hazret-i hükümdarla görüştürdü. Haris bin Ebi Şimr, mektubu okuyunca öfkelenip yere attı. Hazret-i Şuca, derhal Medine-i Münevvere'ye dönüp, durumu Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevgilisine haber verdi. Sevgili Peygamberimiz, mektubunun yere atılmasına üzüldüler ve ''Saltanatı yok olsun.'' buyurdular. Kısa bir süre sonra Haris bin Ebi Şimr ölüp devleti parçalandı. Salit bin Amr Yemam'e hükümdarı Hevze bin Ali'ye gönderilmişti. Hevze Hristiyandı. Peygamber Efendimiz mektubunda şöyle buyuruyordu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed'ten aleyhisselam Hevze bin Aliye, hidayete eren, doğru yola kavuşanlara selam olsun. Ey Hevze, bilesin ki İslamiyet, develerin ve atların gidebileceği en uzak yerlere kadar yayılacak, bütün dinlere galip gelecektir. Sen de İslamı kabul et ki selamet bulasın. Müslüman olursan hakimiyetin altında bulunan yerlerin idaresini yine sana bırakırım. Yemen hükümdarı Hevze bu mübarek daveti kabul etmekten kaçındı. Saltanat sevdası makam hırsı gözünü bürümüştü. Bu yüzden kainatın sultanının duasına kavuşmak gibi yüce bir devletten mahrum kaldı. İslam elçisi, Salih bin Amr Hazretleri merhamet edip Ey Yama'me hükümdarı olan Hevze sen bu kavmin büyüğüsün senin büyük zannettiğin kayserler ölüp toprak olmuşlardır hakiki büyükler ise Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınarak cenneti hak eden kimselerdir bir topluluk iman etmekle şereflenmiş ise onları kendi bozuk inanışınla, Doğru yollarından saptırmaktan sakın. Doğrusu ben sana Allahü Teala'nın emirlerini yapmanı, yasaklarından sakınmanı tavsiye ederim. Allahü Teala'ya iman edip emirlerini yaparsan cennete girersin. Şeytana uyarsan cehennemde kalırsın. Eğer bu nasihatlerimi kabul edersen korktuklarından emin olur. Umduklarına kavuşursun. Şayet nasihatlerimi reddedersen, artık size yapacağım bir şey kalmamıştır. Gerisini sen düşün, dedi. Hevze, İslam elçisinin bu güzel nasihatlerini de dinlemedi. Salit bin Amr, artık Yemâmede durmanın lüzumsuz olduğunu anlayıp, süratle Medine'ye döndü. Sevgili Peygamberimize neticeyi bildirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz onun İslam'a girme saadetinden mahrum olmasına üzüldüler. Kısa bir zaman sonra Hevzen'in ölüm haberi geldi. Saltanat sevdası, makam hırsı cehennem çukuru olan kabrinde son buldu. Böylece 6 İslam elçisi vazifelerini yapmış, zamanın büyük devletlerine İslamiyet'in varlığını duyurmuşlardı onlara hakiki saadeti haber vermişler kıyamet gününde biz duymamıştık sözlerine yer bırakmamışlardı Habeş hükümdarı Eshame Müslüman olup Esab-ı Kiram'ını görmekle Peygamber Efendimizin mübarek duasına kavuşmakla şereflenmişti. Rum imparatoru Heraklius ve Mısır Sultanı Mukavkız Müslüman olmamışlar fakat gelen mektuplara çok hürmet edip yumuşak cevaplar vermişler elçilere iyi davranmışlar ve Resulullah Efendimize hediyeler göndermişlerdi Gazzan ve İran hükümdarları elçilere iyi davranmamışlar düşmanlıklarını açıkça belirtmişlerdi Yemen hükümdarı ise İslam elçisine mülayim davranmıştı Erir canlar o gül buyi revan bahşın hevasından Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalin ne ferahnâket ki, yandım ya Resûlallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem, elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnâket ki, yandım ya Resûlallah!